أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذك من الشياطين أعوذ يحضرون بشكل الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها فَمَنْ جَاءَ بِشِرْيَةِ فَلَأَنْزِلَ الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم بارك لنا فيه الله عنا القيوم خصنا تكون الذي لا يموت أبدا İzleri İslam fıtratı üzere yaratan ve İslamiyet üzere yaşatan ve bu cennet bahçelerinde, ravzalarda, ilim meclislerinde, zikir halkalarında toplayan Allahu Teâlâ ve Tebeddes Hazretlerine nihayetsiz hamdü senalar olsun. Amin. Çok hamd edelim, şükredelim ki nimetimiz ziyade olsun. Alhamdülillah. فَاسْتَعَقْلَا اِلْتَعَذْنَا رَبُّكُمْ رَبِّنِذْ لِيلَانَ اَتْتِكِ لَيْنْ شَكَرْكُمْ لَنَز۪يدَنَّكُمْ Şükrederseniz elbette nimetinizi artıracağım. Şimdi nimetlerin en büyüğü içinde bulunduğumuz şu nimet. Yani İslam nimeti, Kur'an nimeti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve Olma şerefine, Ermen nimeti. Bu nimetler dünyada da bizimden ölürken kabirde ve mahşerde inşallah sonsuza kadar cennette de bu nimetler bizimden bizim yüzümüzü ak edecek olan nimetler. <gülüyor> Diğer bir takım nimetler vardır ama, sıhhat nimeti elden çıkabilir. Gençlik elden çıkar, para elden çıkar. Aile elden çıkar, çoluk çocuktan ayrılmak vardır. Küçük dünya nimetlerinin sonu vardır. Bu İslam nimetinin sonu yoktur. Bu nimet sonsuz nimetlerin mukaddimesidir, vesilesidir. Onun için Rabbimize ne kadar hamd üzerine alın azdır ki bizi böyle yerlerde toplamıştır. Dostlarıyla beraber bir araya getirmiştir. Burada Allah'ın dinini, şeriatını, kitabını, Kur'an'ını Habibini, sünnetini inkar eden bir fert yoktur. Allah'ın izniyle. Hüsnü ediyorum sizlere. İçinizde bir kafir yoktur. Hep ehli sünnet ve cemaat mezhebinden mümin müvahhit insanlarsınız. E bizler böyle bir cemaatte bulunmamız en büyük nimet bilmemiz lazımdır. Zira görüyorsunuz insanlar ne hallerde ne yerlerde ne batıl davalar peşinde toplanmaktadır geçen bir yürüyüşte toplandılar duydunuz efendim siz düşünün bakalım şimdi öyle bir yerde siz olsaydınız Allah muhafaza etsin ne olacaktınız cehenneme kütük olacaktınız ya ama şimdi ne oldunuz cennete müşteri oldunuz elhamdülillah çünkü onlar ne yolda toplandılar biz ne yerde toplandık arada büyük fark vardır nereye davet olundular ve icabet ettiler biz nereye çağrıldık ve nereye geldik mevzin bizi çağırdı efendim namaza çağırdı felaha çağırdı efendim biz sizi sohbete çağırdık zikre çağırdık Sizden ne yaptınız Allah'ın davetine icabet ettiniz onları kim çağırdı şeytanlar Hangi şeytanlar? İnsan şeytanları. Minel cinneti ve'n nas. Şeytanlar ki kısımdır cinlerden insanlardan. Şeyatunul insi eşaddü min şeyatinil cinni. İnsan şeytanları cin şeytanlarından nedir? Daha betterdir. Çünkü hiçbir zaman cin şeytanları bu milleti böyle açıktan kâfirliğe çağıramaz. Ancak kalbine vesvese atar. Tutar, tutmak bırakır, geçer. Fakat bu insan şeytanları ne yaptılar, milleti zorla efendim, topladılar, çağırdılar, günlerce reklam, ilan, ısrar ile davet ettiler. Nereye? Allah'ın dinine sövmeye, Allah'ın şeriatine dua etmeye. Şunlara bak, ne diyorlar, kahrolsun şeriat diyorlar, dikkat edin. Kahrolsun ne demek? beddua demek şerahat ne demek? Kur'an demek İslam demek, iman demek işte kıldığımız namazlar tuttuğumuz oruçlar gittiğimiz haçlar verdiğimiz zekatlar kestiğimiz kurbanlar bütün bunlar nedir? Şerahat bunu ben demiyorum Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor ve bütün lügatler sözlükler, ansiklopediler ne kadar tarif edici yayınlar var ise şeraati bu şekilde tarif edin. Habibim biz seni emri dinden olan şeraat yolu üzere yerleştirdik. Bu zamana kadar sende kitap nedir, iman nedir bilmezdin ama biz şimdi seni şeriat üzere koyduk. Sen o yola uy. وَلَا تَتَّبُعَهْوَا Sakın bilmeyenlerin hevalerine, heveslerine, keyiflerine tabi olma. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ Çünkü o cahil insanlar Allah'tan sana gelecek azaptan beladan şeycik dahi defedemezler kaldıramazlar sen şeratı inkar ettin ne oldun kafir oldun peki Allah sana ne yaptı azabı söz verdi ve seni yakaladı dünya azabı ile yakaladı ahiret azabı ile yakaladı kabirde yakaladı cehennemde yakaladı şimdi bütün dünya bir araya gelse seni Allah'ın azabından kurtarabilir mi kurtaramaz ama sen şeriata iman ettin Kur'an'a inandın bütün dünya sana har Allah seni onların elinden kurtarabilir mi? Kurtarabilir. Kimin tarafı tutulmaklıktır? Allah'ımızın tarafı tutulmak. Kimin azabından korkulmaklıktır? Allah'ımızın azabından korkmak. Ondan gayri kimseden korkmak imanın şanından değildir. Ve <gülüyor> iyye Kullarım ancak benden korkun. Fela bahtekşeu'n nas, İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Kur'an-ı Kerim'de çok gelen. Ya eyullezina amenu tekullaha hakkatukate. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Ya'allahi <gülüyor> feletewekel'ul mu'minun. İnananlar ancak Allah'a güvensinler. Ya'allahi <gülüyor> fetevekkelu kuntum muslimin. Müslüman ancak Allah'a güvenin. Celal Celal, o bize şerahat indirdi, Kur'an indirdi, vahiy gönderdi, din yolladı, emirler koydu, yasaklar koydu, helallar tayin etti, haramlar tespit etti. Bütün nasıl ondan korkmayız da kalsın? O Allah'ın dinine kahrolsun deriz tövbeye Allah'le Hale. Bu nasıl denir? Bu herze nasıl yenir? Bu bir ağza dile nasıl sar? Allah'ın verdiği ağızla Allah'ın verdiği dille tutakla Mevla hala ağzını kurutsa ne yapacak dilini çürütse ne yapacak tükürük bezlerini çalıştırmasa ağzının dilini döndürmesen nasıl konuşacak Mevla'nın verdiği nimetlerle cishan ile onun şeriatine küfredecek Ne'udübillah dua edecek sen kime dua diyorsun Acaba o beddua kime tutacak? Beddua edene tutacak. O kahrolsun dediğin dönecek dolaşacak senin başına konacak. Kim şerahatkar olsun dediyse o kahrolacak. İnşallah. Dünyada da kahrolacak, ahirette de azap olacak. Ve Allah'ın kazabına maruz olacak. Mutlaka dünya ahira, İki cihanda saadet yüzü görmeyecek selamet görmeyecek, korktuğundan kurtulamayacak, hiçbir umduğuna nail olamayacak, o buldu belayı o. Aman ya Rabbi onun azabına tavlar dayanamayacak. Dayanamaz. Mevla yarın huzurunda hesaba çekecek, gel bakalım buraya, benim verdiğim dil ile sen kalksın ne dedin? Benim şeriatıma kahrolsun dedin he? Sen ne cahiliye sallidin? sen ne kafir insan idin sen ne kafir insan idin sen ne zalim insan idin İnne zulmün en büyük zulüm nedir şirktir şirk nedir Allah'a ortak etmektir bir helal haram etmektir bir haram helal etmektir işte Caziye suresi işte 18. ayeti rakam veriyorum suradı veriyorum numara veriyorum diyanetin bastığı mehallere gidin bakın Diyanet bu memlekette dini temsil eden resmi bir müessesedir. Diyanet bugün Türkiye'de dini temsil eden resmi müessesedir. Bunun yayınları vardır, matbuatı vardır, baskıları vardır. Gidin Diyanet'in mahallerine bakın. Hiçbirine bakmazsanız ona bakın. O da aynı şeyi söylüyor. Tüm medeniyetler <gülüyor> şeriatı minel emri fettebiha çünkü Kur'an'ımız birdir, kitabımız birdir. Kur'an'ın harfi değişmez, kıyamete kadar bakidir. Kimse onu değiştiremez. Eğer Kur'an'ı değiştirmek mümkün olsaydı, şerah taatini bunlar şimdiye kadar kaldırırlar mıydı? Trilyon verirlerdi kaldırmak için. Ma kaldıramazlar. لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın kelimelerine asla değişiklik yol bulamaz. Onun kelimeleri, hükümleri değişemez. Kanunları bozulmaz. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ Allah hüküm verir, onun hükmüne kimse takipçi olamaz. Onun hükmünün peşinde kimse bozucu olamaz. فَلَنْ تَجِدَلِ سُنْنَةِ Allah'ın kanunu asla değişiklik bulamazsın. فَلَنْ تَجِدَلِ سُنْنَةِ Allah'ın sünnetlerine, kanunlarına, emirlerine, yasaklarına değişiklik, dönüşümlük bulamazsın. Çünkü o ta ezelden ebede kadar neler olacağını, biteceğini bilen Allah'tır. Ona göre kanunlar koymuştur ki kıyamete kadar insanları yönetecektir. idare edecektir. Süt liman cennet hayatıyla yaşatacaktır. Tabi oldukları takdirde diğer kanunlara benzemez seneden seneye değişmez asırdan asıra dönüşmez kıyamete kadar geçerli çünkü o ölmeyen Allah'ın kitabıdır unutmayan Allah'ın dinidir yanılmayan Allah'ın şeriatıdır şaşırmayan Allah'ın düzenidir. ona hiç kimsenin itiraz etmeye yetkisi yoktur onun bir hükmünde düşünmeye yetkisi yoktur. Acaba demenin yeri yoktur. Hükümleri kesindir. Çünkü o hak ile hükmetmiştir. Estağzâvâvallâhu yâkzîbil hâk Allah hak ile hükmeder. Doğruyu hükmeder. Emrettiği yerindedir. Hikmet üzeredir. Vallahu alimun, her şeyi bilendir. Hakîmun her işi yerindedir hikmetlidir ve isabetlidir. Hatası yok ki itiraz edilsin. Yanlışı yok ki karşı gelinsin. Yersizliği yok ki değiştirilsin. Hepsi yerli yerindedir. Onun yasak ettikleri içkileri, kumalları, faizleri, fuhuşleri, zinaları, ribaları, esrarları, afyonları, eroinleri vesair, kıymetleri iftiraları bugün dünya 1400 sene geçmiş ve dünya kurulduğundan beri bunlara rahmet ama İslam geldiğinden beri ele alalım 1400 sene geçmiştir. Ve bundan sonra da Allah bilir kıyametine kadar kalmıştır. Düşünün acaba şu haramların hepsi zararlı değil midir? Bunların hiçbiri de yersiz oldu ya şu faydalıydı bu niye haram oldu denecek bir yer var mıdır? Bugün yine baktığınız zaman da faizin zararları gözükmemek dedim Açıkça gözükmektedir. İçkinin, kumarın, zinanın zararları zahirdir meydandadır. Bugün bütün uyuşturucuların, akıl giderici maddelerin, fitnesi, afeti veya dünyayı sarmaktadır. Bugün bütün dünya efendim, ister istemez Allah'ın yasaklarını mecburen yasak etmek zorundadır. Aksi takdirde hayat hü hürriyet kalmamaktadır. Zaten nesiller kesilmektedir. Toplumlar tükenmektedir. Hayvanların nesli kesiliyor, balıkların nesli kesiliyor, dünya bitiyor zaten. Allah'ın dediğini yapmak zorundadır, Amerika'sı da Rusya'sı da İstesin istemesin, şerahat neyse hayat oradadır Hayat oradadır, yaşamak oradadır Aksi taksirde insanlar birbirlerini yerler, biçerler Mevla'nın koyduğu hudud ve sınırlar ve ukubat, ceza kanunları hepsi isabetlidir Hırsızın kolunun kesilmesinden Zina edenin pekar yüz sopa vurulmasından, evli taştan recl olmasından, even iftira edene seksen sopa vurulmasından, başlayan adam öldürmeye kısas cezası veren şerahat-ı karra bugün geçerlidir, yürürlüktedir ve kıyamete kadar geçerli kalacaktır. Aksi takdirde bu insanların çoğu hırsız olacaktır. Bu insanların çoğu birbirini öldürecektir. Bugün öyle değil midir? Adam öldürmek çeşmeden su içmek gibi kolay olmuş, zina yapmak efendim serbest olmuş, efendim hırsızlık yapmak meslek olmuştur. Niçin? Allah'ın kanunları yürürlükte olmadığı Yani bunda kimin zararı vardır? Allah'ın mı zararı vardır? Haşa! İnsanların zararı vardır. Dünyanın kaybı vardır. Özellikle müslümanların büyük bir zillet ve hakaretleri vardır. Çünkü ve ma hakamu bi gayri ma anzala Allahu illa feşafi muftakiru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi bir topluluk Allah'ın indirdiği şeriatla gönderdiği hükümlerle hükmetmezlerse mutlaka onlarda fakirlik yaygınlaşır Bugün İslam ile yönetilen Osmanlı ecdadımız kuş sütü kuru üzümle beslenirken e Türkiye'nin şu günkü durumuna baktığınızda fakr zillet ve meskenet içerisinde millet inim inim, inim Hal bugün Türkiye'den daha çok tabi kaynakları olan, maddi imkanları olan, denizleri olan, ormanları olan, madenleri olan hiçbir ülke yok. Böyle olduğu halde Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmediğinin faturası çok ağır bir şekilde ödenmektedir ve yeni doğan çocuklar bile faiz borcuyla, yeni doğan çocuklar bile ezilmektedir. Anasından bugün doğan çocuk şu memlekette İsrail'e ve sahip Yahudilere ve Hristiyanlara faiz borcuyla ezilmektedir. Her doğan çocuk şu memlekette borçlu doğmaktadır. Yediğin ekmekten giydiğin kumaşa kadar faiz ödenmektedir. Ve bu millet inim inim hala kalkmış kahrolsun şeriat diye Allah'ın dinine küfür Bu zındıklar, bu mel'unler, bu zalimler. وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ Allah فَوْلَاكُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir. Ben demiyorum, Maide Suresi, Kur'an'ı mahkemeye verin. وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللّٰهِ فَوْلَاكُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte zalimlerin ta kendileridir. Maide suresine dava açın. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاوْلٰهَ كَهُمُ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, yoldan çıkanların ta kendileridir. Ama siz diyorsanız ki Kur'an'ı Allah indirmemiştir, siz diyorsanız ki şerata Allah göndermemiştir, onu bilmiyorum. Ve böyle bir iddia edene de rastlamadım. Bugün Amerika'da basılan, Rusya'da basılan, İsviçre'de basılan bütün sözlüklere, lügatlere baksanız şeratın manası dine dayalı düzendir, Allah'ın kanununa dayalı düzendir, Kur'an ve sünnete bağlı düzendir. Buna kendileri de doğru bir tarif ve yorum yapmaktadırlar. Hakikaten bütün dünyada ittifak ile söz birliği ile durum budur. Ama Türkiye'deki anlayış çok farklıdır. Bugün bütün dünyanın gavruna sorsanız şeraat nedir? İslam'dır, Kur'an'dır diyecektir. Ama Türkiye'deki Müslümanım diyene sorsanız o başka bir efendim, açılışı görecektir. Çünkü öyle öğretilmiştir. Şeraat ne değildir? Bunlara göre İslam değildir. Ya İslam nedir? İbadettir. Yani abdesttir, tevmümdür, kusuldür, namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır. Ama şeraat nedir bunlara göre? El kesmektir, kafa koparmaktır. İşte bunlar şeratı öcü ve umacı olarak millete yansıtmışlardır, tanıtmışlardır. Kendi örümcekli kafaları yüzünden, kendi bulanık fikirleri yüzünden millete, milletin şerat düşmanı olarak yetiştirmişlerdir. Halbuki kahrolsun şerat diyenlerin içerisinde baktığınız zaman da başını örten kadınlara da rastlanmaktadır. Ne feriiz ne lahana turşusu. Başörtüsü de nerededir? O da şeraattadır. وَالْيَضْرِبِنَ بِهُمُورِهِنَّ عَلٰى جُوبِهِنَّ Yakalarının üstüne başlarının örtülerini atsınlar Nur Suresinin ayetindedir Zina yapmasınlar yine Nur Suresinin ayetindedir Efendim Şerata karşı gelenler Neyi savunuyorlar? Namussuzluğu mu savunuyorlar? Fuhşu mu savunuyorlar? İçkiyi mi savunuyorlar? Kumarı mı savunuyorlar? Neyi savunuyorlar? Allah'ımızın kanunları bir bütün. Birini inkar, hepsini inkar. Dolayısıyla ben namazı abdeste inanırım. Hadçı zekatı kabul ederim ama efendim, kısası kabul etmem, recmi kabul etmem, hırsızın kolu kesilecek zaman değildir demek Allah Teala bu zamanı bilememiştir, isabet edememiştir, 20. asırda Allah'ın kanunları değişmiştir demektir. Bunu kim değiştirecektir? Kimin yetkisi vardır? Bütün dünya birleşseler bu zamanda Allah'ın bu kanunu hükümsüzdür deme kimin yetkisi vardır? Kimsenin yetkisi yoktur. Bu yetkiyi kim kendinde bulmuştur, bu salahiyeti kim kendinde hissetmiştir? Mevla bunlara imtihan olsun diye müsaade etmiştir. İstese onların dilini de kısar, sesini de keser, kırklağını da sıkar. Ama ne yapmıştır? Müsaade etmiştir. İpini uzun bırakmıştır. Hadi bakalım dolaşın, dolaşın, bağırın, çağırın. Nasıl olsa kaçıracağımdan korkmuyorum. Hepinizin kırtlağını bir gün sıkacağım Allah. O musallaha ya da yatıracağım, bu uzun uzatacağım, yumruk kadar topraklara da batıracağım. Hadi bakalım ne cevap vereceksiniz, ne hesap vereceksiniz? Hiçbir düşünmüyorsunuz ya. Yine sallu billah. Şura suresinde Selamun aleyküm İbrahim ve Musa ve İsa. Nuh aleyhisselam'a vasiyet ettiğimi. Habibim sana Kur'an'da lahyet ettiğimi. İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya aleyhissalatu vesselam emrettiğimi, nehyettiğimi sana da şeriat olarak yolladım Allah buyuruyor. Bu da şer'a kelimesi yine bu kökten gelmektedir. Yine Maide suresinde olacak estaizu billah لِكُلِّنْ جَعَلْنَا minkum شِرْعَةً ve هَاجَاً Her bir ümmete bir yön, bir yol, bir kanun, bir düzen tayin ettik Allah buyuruyor. Bu da şir'at kelimesi burada geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de defaat ile tekrar edilmektedir. Bunu kim inkar edebilir? Eskiden açıktan şerahatı inkar ederdiler şimdi millet uyandı diye şerahatı inkar edemez hale geldiler şimdi de başladılar teokratik düzen bilmem ne düzen millet anlamasın daha anlamadan kâhır olsun şak şak etsin algı çetsin olsun e ne demek teokratik düzen dine dayalı düzen onu da diyemedi şimdi geriye dönemeyiz hangi geriden bahsediyorsun hangi geriden bahsediyorsun eğer senin geriden kastın 1400 sene evvel yaşamış olan Muhammed Mustafa'nın asrıysa sallallahu aleyhi sellem, asrı saadetse, sahabenin devriyse, tabiinin asrıysa, tebe-i tabiinin, müstehitlerin, müfessirlerin, muhaddislerin nurlu devreleri ise dönemleri ise, he keşke ona dönsek isteriz. Keşke ama dönemeyiz. Geçmiştir. Velakin Resulullah'ın yaşadığı asra dönsek zarar mı ederiz? O sahabe gibi olsak zarar mı ederiz? Geriden kastınız nedir? Bunu izah edin. Milletin karşına çıkıp da geriye dönemeyiz lafını konuşanlar. Bu millete bunu açıklamak zorundasınız. Bu milletin dinine sövemezsiniz. Geriden maksadınız nedir? Geriden maksadınız, efendim, güçsüzlükse, fakirlikse, hakirlikse, geride öyle bir şey yok. O saydıklarınızın hepsi sizin döneminizdedir. İslam gelmiş, 1400 sene olmuştur, hep ilerlemiştir, şahlanmıştır. Türk milleti, Selçuklulardan beri, daha evvelki dönemlerden beri İslam ile müşeref olmuş, 1000 sene İslam'ın bayraktarlığını yapmış ve en büyük medeniyetleri ve devletleri kurmuştur. Türk milleti bu yüzden çok şerefli bir millettir. Hangi geriye dönemezsiniz? Keşke dönseniz. İşte Osmanlı İmparatorluğumuzun hiç utanılacak bir hali var mıdır? Gururla, şerefle anmaktayız, hatırlamaktayız, yad etmekteyiz, ecdadımızı rahmetle anmaktayız. Bunlar ne kim konuşabilir? Bunlar İslam'la izzet bulmuş, Kur'an ile şereflenmiş. Hazreti Kur'an'ı baş taci etmiş, Allah da onları dünyaya hakim etmiştir. Evet bir Kanuni'nin Fransa'daki dansa mani olduğunu duymadınız mı? Bugün Müslümanım diyen evindeki şarkıyı kestiremiyor. Kızının oynamasına engel olamıyor. Karısının başını kapattıramıyor. Kanuni Fransa'da gavurlara dans ettirmiyor. İzzet budur, şeref budur, hüküm budur, hükümranlık budur. Geriye dönemezmişiz. Hangi geriden bahsediyorsunuz? Geride ne vardır? İslam'da bolluk, bereket, izzet, şeref vardır. İşte sizin eserleriniz meydandadır. Nereden bir gavur gelse turist, nereyi gezdiriyorsunuz? Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Selimiye'yi gezdiriyorsunuz. Sizin eserleriniz nerededir? Sizin eserleriniz Taksim gazinosu. Başka ne eseriniz var? Hangi eseriniz var? Taş yığınları, beton yığınları. Hangi estetiğiniz var, hangi mimarınız var, mimarlığınız var, hangi şekilde ilerlemeniz var, dünya milletine örnek olacak hareketleriniz var. Yine geliyor, gelenlere nereyi gösteriyorsunuz? Osmanlı'dan kalan mirasları, eserleri gösteriyorsunuz. Onların da turalarını sökmüşsünüz, onların da efendim, eserlerini harap etmişsiniz, perişan etmişsiniz. Şimdi dünyadan utanıyorsunuz, eski eserlere mecburen sahip çıkıyorsunuz. Camileri ahır etmişsiniz. Ezanları yasak etmişsiniz. Allah demeyi yasak etmişsiniz. Milletin Kur'anlarını yakmışsınız, yıkmışsınız. Neyle övüneceksiniz? İftihar edecek neyiniz var? Sizin geriden geçmişten bahsetmeye hakkınız mı var? Yetkiniz mi var? Ama şunu beyan edelim ki biz asla İran'a bağlı İran'dan örnek alınacak bir düzen istemiyoruz. Çünkü İran'ın düzeni ne değil ehli sünnete göre şeriat değildir. Asla ve a söylüyorum. Bak buradan her tarafa sesleniyorum. İran'ın düzeni şeriat düzeni değildir. Bugün İran'da müteah nikahı geçerlidir. İsteyen istediği karıyla bir saat nikah kıyar, yatar, kalkar. Haseb nesep yoktur. İran'ın 20 milyona yakın bir Sünni grubu eli Sünnet Müslümanı var. Onlar bizim kardeşlerimizdir. 40 milyonu Şia'dır ve devlet düzeni de sünnilere göre değildir. Elin Sünnet Müslümanlara büyük zulüm ve baskı vardır. Evet, sizin haberiniz yok bir şeyden. Oradan bize hocalar geldiğinde eli Sünnet Müslümanlarla hacda görüştüğümüzde. Onlara mezhebimizi, ehl Sünnet mezhebimizi, Hanefi mezhebimizi yaşama izni yoktur. Çünkü düzen şia düzenidir, safık düzendir. Ebu Bekri Sıddık'ı sevmeyen, Hazreti Ömer'e söven, Hazreti Osman'a söven, Ayşe iftira takan zındık düzenidir. Şia ile hiçbir ilgimiz yoktur. Şia'yı tutanları da tutmuyoruz. Kesinlikle söylüyorum, imanım gibi. Biz ehl-i sünnet ve cemaat mezhebindeniz. Rasulullah burada ehl-i sünnetten karış ayrılan cehennem cemaatıdır. Bizden işi yok, meclisimizde işi yok, biz onlarla ilişkimiz yok. Öyle adamlar da zaten bizi sevmezler ve bizim cemaatımıza da gelmezler ve girmezler. Çünkü onlar cuma da kılmazlar, çünkü onlar imamlara da uymazlar, çünkü onlar camilere de girmezler. Biz onlarla hiçbir ilgimiz yoktur, şuradan açıkça ilan ediyorum ve bu vaazımızı her tarafa duyurulsun ondan sonra gelelim Suudi Arabistan'a benzetilen bir düzen bugün Suudi Arabistan'daki idari mekanizma ehli sünnete uygun değildir Suudi Arabistan'ın düzeni bugün Vehhabi mezhebine bağlıdır Suudi Arabistan'ın diyaneti Vehhabi mezhebidir Vehhabi mezhebinde peygamberi ziyaret günahtır Peygambere, Peygambere Fatiha okumak haramdır. Vehhabi mezhebini sen biliyor musun? Bak git, ben yeni geliyorum yeni, bir hafta evvel geldim ben. Suudi Arabistan'da, mezarlıklarda, Hatice Anamız'ın mezarında, Hazreti Osman'ın mezarında, Bedir şehitlerinde, Udsi ne yazıyor? Mezarlıkta Fatiha okumak haramdır diyor. Bunlar da böyle sapıktır. Evet, Suudi Arabistan'ın halkında, Vehhabi olmayan ehli Sünnet Müslümanlar yok mudur? Vardır! Onlar Osmanlı ecdadımızı seviyorlar! Onlar Türkleri seviyorlar! Onların Türklerle ihtilafı yoktur! Çünkü Osmanlı ecdadımız Mekke'ye Medine'ye en büyük hizmetleri yapmış! Efendim oralarda büyük eserler bırakmış ve bugün oradaki ehl Sünnet Müslümanlar Osmanlı ecdadımıza devamlı dua yapmaktadırlar! Ama maalesef Vehhabi mezhebini kim kurdurmuştur? İngilizler kurdurmuştur İngiliz acanı Lawrence denen he o kafir Vehhabi mezhebini kurdurmuştur ve Osmanlıya ne yapmıştır Arapları düşman etmiştir ve Araplarla Osmanlılar arasındaki harplere efendim vesile olmuştur Hep bunlar İngiliz oyunlarıdır Yahudi Hristiyan oyunlarıdır Evet Şia mezhebini kim kurdurmuştur Yahudi kurdurmuştur İbn-i Sebe kurdurmuştur şia mezebini sahabenin arasındaki efendim harplerin başlamasına yahudiler sebep olmuştur ve ondan sonra şia mezebini onlar tutturmuştur onun için biz şeriat diyorsak Kur'an'dan bahsediyoruz hadisten bahsediyoruz dört mezebin fıkrından bahsediyoruz kimin peşindeyiz soruyorlarsa Muhammed Mustafa'nın izindeyiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin izindeyiz Asr-ı Saadet'teki sahabenin Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Selef-i Salihin Geçmiş Büyüklerimizin peşindeyiz Var mı buna itirazınız? Onlara bazıları e, var Zaten şia dedik ya Şialar Hz i sevmezler Şialar on bin tane sahabeye kafir diyorlar Onun için kendileri kafir oluyorlar Hz i sevmemek Allah muhafaza dalaleptir yani Hz. Muaviye meselesi değil, en edna bir sahabeyi sevmemek insanı eli sünnetten ihraç eder. Bütün sahabe Resulullah'a inanmış, yolunda canını malını vermiş büyüklerimizdir. Onlara dil uzatmak Müslümanın şanından değildir. Onun için Müslümanlar bugün bizim örnek alacağımız İran rejimi değildir. Suudi Arabistan rejimi değildir. Bugün bizim örnek alacağımız efendim şurası burası değildir. Bugün örnek alacağımız Kur'an, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha, edille-i şer şeriatımızın delilleri dörttür. Biz bu delillerle amel edeceğiz. Ve Osmanlı ecdadımızın sahip olduğu ehl-i sünnet ve cemaat mezhebine sahip olacağız. Onu müdafaa edeceğiz, muhafaza edeceğiz. İşte yol budur. Buna kim itiraz edebilir? Bu dediğime kim karşı gelebilir? Ancak Allah'a ve Rasulü'nü inkar edenler karşı gelebilir. Çünkü biz diyoruz ki Kur'an'da ne vardır? Câsiye suresinde, Maide suresinde, Şura suresinde şeriat kelimeleri vardır. Kur'an'da Ahzab suresinde, Nur suresinde Allah'ın birçok hükümleri vardır. Helalları vardır, haramları vardır, emirleri vardır, yasakları vardır. Nisa suresinde miras taksimleri vardır, ferah vardır. Peki, bunlardan birini inkar eden, itiraz eden Hz. Kur'an'da olan bir ayete bu yanlıştır, yerinde değildir, bu zamanda geçerli değildir diyene ne demek lazım? Su Staline gibi kafirdir! Ölse cenazesini kılmam, Müslüman mezarlığına gömülmez, ruhuna kafate okunmaz, asla! Çünkü benim Kur'an'ı Allah'ımın indirdiği kitabından bir ayeti inkar ettiği için hepsinin münkirdir ve kafirdir. Dikkat edelim. Müslümanım diyen neye inanıyor, neyi inkar ediyor bilmesi gerektir. Amente okuyanlar şimdi o topluluğa sorsanız derseniz ki siz şerati biliyor musunuz? Bilmezler. Lügat manasını da bilmezler. İstilah manasını da bilmezler. Kur'an'daki hiçbir hükmü de bilmezler. Ancak bir kör taklitçilik içerisindedirler. Ama sonra çok pişman olacaklar, o kör taklitçiliğe lanet okuyacaklardır. Ne dediklerini ağızlarından çıkanı kulakları duymamaktadır, akılları yoramamaktadır. Mesnevi'deki Mevlana'nın hikayesi burada tam yerini bulmaktadır. Ne yapmış adam? Adam deveyle, devenin üzerinde malzemeyle çölleri geçecek yollara çıkmış, bir kervansarayda konaklamış, devenin üzerinde neler var? Efendim, işte un var, pirinç var, maalesef erzak var, azık var, ooo kervandaki efendim, millet buna bayılmış, bunu karşılamış, onlar da açmış, açıkmış, yiyecek bekliyorlarmış. Bu böyle deve ile, deve yükü erzak ile geldiği için, ooo buyurun buyurun, bunu buyur etmişler, istirahat ettirmişler, o da şaşırmış, bu ne berber yere düştüm, tam yerini buldum, hiç kıpırdamayayım buradan demiş, istirahat edecek. Ondan sonra sen efendim, e bunlar bir tepsi etler, pilavlar, yiyecekler önüne koymuşlar. Bütün hepsi de başına toplamışlar, hep beraber yemiş yutmuşlar. Burası ne ikramlı yer, ne izzetli yer. Ondan sonra da demişler biraz da şimdi zikir yapalım. E bu da demiş ki, ya şimdi yemeklerini yedik de zikre geldi mi yatalım olur dersek ayıp olur, bu ne kafil adam derler. E 13'ün bizde uyalım bunlara demiş. Uymuş. ne çekeceğiz, demişler? Har bir çekeceğiz. Har bir Böyle de bizi giriş duymadım ama demiş ben cahilin biriyim sorsam şimdi kayıp olur. desem ki ne zikri bu delaat? Bilmiyor musun falan? Bunların hepsi zikri ehli, bunların hepsi sofiri. Onun için ben şimdi burada cahilliğimi ortaya koymama ne lüzum vardır. Ben de uy, uyayım bunlara. Ne derlerse diyeyim. Harbirev, karbire, sallana sallana, harbirev çekmişler, çekmişler, yatmışlar, uyumuşlar, sabah kalkmış, bu, hadi ben gidiyorum bana, efendim, alas mı aldık, size alas mı aldık, bana güle güle, ee, devem nerede? Ya sen deli misin demişler, e niye ya biz dün buraya deveyle gelmedik mi? Eee, devemi istiyorum şimdi yola gideceğim, E demişler, be ahmak adam, sen sabaha kadar ne çektin? O da ezberlemiş, harbirev çektim demiş ya. Kar e, Harbreft'in manasını bildin mi? E bilmedim. Ne demekti ya? Şimdi mi sorulur be? Sabaha kadar çektin de şimdi mi sorulur? Ne demek harbreft? Kar merkep, breft gitti. Senin deveyi kestik de dün ne yedik demişler. Üstündeki pilavları daha önce yaptık. Beraber yedik doyduk. Şimdi de deve mi sorulur? Sabaha kadar deveyi yedin, sabaha kadar da deve gitti dedin. Ondan sonra deve nerede diyorsun be? Ne desin bu adam şimdi? Eğer ki o har bir efti sabaha kadar çekmeseydi bunlara bir çekerdi. Ama şimdi neden utanmış? Kendi devesini yemişse sabaha kadar da deveyi yedim diye zikir çekmiş. Şimdi ne desin yani? Ne desin? Demiş ki lanet olsun kör taklitçiliğe. Hah, i̇şte bu laf ibret olsun bütün aleme. Lanet olsun gördük ya ağzından çıkanı kulağın duysun, kahrolsun şeriat, tövbe ya Rabbi, şeriat dediğin ne be, şeriat dediğin Kur'an'ın ayeti, Allah'ın dini düzeni, nesini inkar ediyorsun, nesini beğenmiyorsun, neyine itiraz ediyorsun, ben bu hususta külliyede iki saatlik bir sohbet yapmadım mı, şeriatın bütün maddelerinin güzel izahını yapmadım mı, zannediyorum ki o vaazımı, o bantımı şu anda yayınlıyorlarmış, Seneler evvel sırf şeriat üzerinde bir izahat yaptım. Her Müslüman'ın dinlemesi, bilmesi farz olan bir mesele. iman meselesi. E bunları şimdi her gün, her zaman anlatamam ki. Vaktim yetmez. Siz bunlardan istifade edin. Bunları ezberleyin. Ve bunları ümmete nakledin, beyan edin. Efendim kardeşlerim. Evet. Bunlar kör taklitçilik dediler ama... Bu taklitlerinden dolayı da mazur değillerdir, meskuldürler. Ne demek? Yarın ahirette deseler ki, Ya Rabbi biz ne dediğimizi bilemedik, he? Ha, peki sana bir kağıt verseler, buraya imza at deseler atar mısın? Niye? Ya neye imza atacağımı bir okuyayım dersin, değil? Çünkü ondan sonra bir de baktın ki kendi fermanına imza attın. Dediler ki bunun kafası kesilmekliktir, sen de imza attın, oldu mu şimdi? Belki dediler ki bunun malı mülkü vakıftır, sen de imza attın, her şeyin gitti, olur mu şimdi? Ne diyorsun, duymayacak mısın? Nereye imza koyuyorsun, bakmayacak mısın? Ağzından çıkanı duymayacak mısın? Efendim kardeşlerim, bunlar zavallılardır, bunlar biçarelerdir, bunlar Allah ıslah eylesin, Allah hayırla hidayet eylesin, şuurle mücehhez eylesin, İslam nuruyla münevver eylesin, biz bedduacı değiliz, biz duacıyız ama yine de biz ne diyoruz hayırla ıslah eyle ya Rabbi diyoruz ama Mevla bilir ne şekil ıslah edeceğini bize sormaz İbrahim Aleyhisselam ne dedi ya Rabbi sen şu kurtları ıslah eyle dedi kuzularıma saldırıyorlar bir de sabah oldu baktı vadi kurt leşi serilmiş ya Rabbi ben sana ıslah dedim bunları gebert demedim Mevla vurdu, kurdun ıslahı böyle olur ben ne bileyim Allah adamı neyle ıslah edeceğini ben dua ediyorum Allah ıslah eylese Ha? Şu zavallılara bak, şu bilicadelere bak, almışlar tencereleri vuruyorlar birbirine. Tak, tak, tak, tak. Kar olun cehalet. Vay, vay, vay, vay, vay. Elinde tencere, tabak, çıkmış yola, çıkmış yola. Kainatı yaradan Allah harbaçmış, harbaçmış. Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. ''Esta'idhu billah fe illem tef'aluhu fe ezenuhu bi min minallahi ve rasulihi'' ''Benim haramlarımdan sakınmazsanız, emirlerime uymazsanız, bilin ki Allah'a da harp açtınız, peygambere de harbi ilan ettiniz.'' Ebeğiniz bacak kadar boyunuzla Allah ile harp edebilir misiniz? Bastı bacaklar. Yarım metre ile bir buçuk metre arasındaki insanlar. 2 metre boyunuz bile yok. Siz nasıl Allah ile harp edeceksiniz cüceler? He? Nasıl Allah ile edeceksiniz? Sizin işiniz Firavundan daha saçma, sizin haliniz Nemrut'tan daha berbattır. Firavun ne diyor? Haman'a diyor ki, sarha. Ey Haman diyor, bana bir köşk yap, köşkün tepesinde en yüksek yerine bir kule yap, oraya çıkayım da Musa'nın ilahını bir arayayım diyor. Musa bir Allah'tan bahsediyor. Ben de dünyada böyle bir şey göremiyorum. Dünyanın tek hakimi kendimi görüyorum. Belki onun Allah'a da göklerdedir de buluşuruz, diyor. Yani Firavun bile Allah'a inanıyor da diyor ki ben yerlerin ilahıyım, o göklerin ilahıdır. Bunlar yerleri de gökleri de sahiplenmiş, Allah'ın dinine hiç yer vermiyor. Böyle bir şirk içerisindedirler. He? Allah'a ilan ediyor. Firavun, Nemrut İbrahim Aleyhisselam'la harp ilan ediyor, İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbisi'yle harp açıyor. Havaya ok atıyor havaya. Niye? İbrahim Aleyhisselam'ın ilahını vurayım diye ok atıyor. Mevla meleklerine buyurur, gelin benim meleklerim adamın okunun ucunu biraz kanla bulaştırın da boş dönmesin. O kanlı dönüyor vurdum onu diyor zındık serseriz Nemrut vurdum onu diyor neyi vuruyorsun kimle harb ediyorsun sen İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki senin ilahından diyor bir harbetmek istiyorum diyor Nemrut doğunun batının o zaman tek kralı dünyada tek hükümdar başka bir kral yok dünyada tek Nemrut var diyor ki senin şu ilahın orduları neredeyse gelsin karşıma çıksın da bir harb edelim İbrahim Aleyhisselam da diyor olur diyor ne zaman? Şu vakit, şu zaman. Nerede? Şu adide, şu ovada. Nemrut da diyor ki bu İbrahim tekin adam değildir. Bunun ilahı kim bilir, nasıldır? Bunun ordularına kadar kuvvetlidir. Onun için bütün dünyanın ordularını topluyor. Bir de saat vakit geliyor, bakıyor kim gelecek? İbrahim Aleyhisselam öteden doğru tek başına geliyor. Eyvah diyor Nemrut, rezil olduk diyor. Şimdi bütün ordu bize ne diyecek? Ulan sen ne korkak adamsın, bir kişiye karşı hepimizi topladın. Ya bu adam beni ne hala soptu diyor. Ey İbrahim, ne oldu? E nerede senin ilahın diyor? Nerede orduları diyor? Ya merak etme, geliyor diyor, geliyor. Bir de bir sinek ordusu ortalığı sarıyor, sivri sinekler böyle adamın gözünü oyuyor böyle bir adama iki üç milyon sivri sinek düşüyor bir adama baktığın zamanında bulut sarmış gibi bir adamı sinekten göremiyorsun aynı anda adam yiyor içiyor biçiyor kanını emiyor milyonlarca sinek etini alıyor kemiğini iskelet bırakıyor böyle adam iskelet dakikada böyle etini soyuyor elbise çıkarır gibi herifin iskeleti kalıyor iki milyon sinek bir adamın başına düşerse o adamda da daha et mi kalır kardeşim hem nasıl sinekler böyle kaliteli şimdiki sivrisinekler uyuzu çıkmış adam usuruyor da hiç onun iğnesi kırılıyor bir şey yok ama öyle iğneli böyle büyük sivriler var bilir misiniz hiç böyle tavul gibi şişiriyor bunlar öyle de değil bunlar uu, kurban olduğum Allah'ımın tebabil kuşları mı yok sivrisinekleri yok neleri yok Allah'ımın orduları çok Allah'ımın ve <gülüyor> mâ e'lemu cünûde rabbike Rabbinin ordularını ancak o bilir Allah buyuruyor ya o sivrisinekler bulut gibi geliyor, ortalığı sarıyor, orduyu biçiyor, ordudan bir tane hayatta kalmıyor ya. Bunun üzerine Nemrut kaçıyor, Rabbim müsaade ediyor, kaçırıyor, doğru köşküne giriyor, kapıyı kapatıyor. Oh diyor, dünya varmış. Nereden geldi bu kadar sinek? Derken bir topal sivrisinek anahtarın deliğinden giriyor. Topal, topal. Nemrud'a sağlam sinek fazla gelir Allah buyuruyor. Topal sinek gönderiyor, topal. Tabii tefsirler böyle yazıyor. Topal sinek geliyor Nemrud'a, Nemrud'un haberi yok odaya sinek girmiş kapıdan. <gülüyor> Nereden göreceksin ben? Derken bir gafil davranırken burnunun deliğinden içeri giriyor. Ey gidi insan! Gece yatıyorsun sabaha kadar burnun açık. Dikkatini çekerim. O kahrolsun şeriat diyenler dikkatinizi çekerim. Bak burnunuz açık uyuyorsunuz. Allah sokarca burnunuza bir, bir sivri sinek beyninizi zedeler haa isterseniz burnunuzu tıkatın da uyuyun tavsiye ederim <gülüyor> nefesiniz kesilsin de geberin He? burnunu tıkatamazsın ki bütün ağzın kapalı zaten nasıl burnunu tıkatacaksın e burnun açık o burnundan Allah sineği sokamaz mı vallahi Rabbimiz buyuruyor ki ben sizi korumak için üzerinize yüzlerce melek tayin etti Kur'an'da rahat suresi أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَوْ مُعَقْبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِيهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ Bir insanın üzerinde o kadar melek var ki manevi alem açılsa gözükse Bal kasesine üşüşmüş sineklerden, bal gözükmediği gibi melekten insan gözükmez. Bir insanın başına yüzlerce melek koymuş, onu fareden, sinekten, akrepten, yılandan korumak için yatıyorsun. O senin yattığın ev isterse beşinci kat olsun, en lüks daire olsun. İstediğime Allah oraya akrebi getirir, yatağında akrebi besledir. Gece yatarken seni sokturur, burnundan sineği sokar, böceği sokar, ağzından yılanı sokar. Yapar bunu ya, yapabilir. Sen uykuda ağzını bile açıyorsun yarım metre. Haberim mi var? Sen bu Allah ile harbi ilan ediyorsun. Vay bacaksız var. Halbuki bir sivrisineklik işin var, o da fazla gelir. Topal sivrisinek bile işini bitirirsen. He? Geçemde ne dediler sivrisineklere dikkat edin AIDS mikrobu taşıyor. Gitse bir AIDS'li adamdan kan alsa ondan sonra gelse seni soksa sana bir kan şırıngı alasa hadi sen de oldun AIDS ne yapacaksın? Bir sivrisinek senin işini bitirir mi bitirmez mi işte böyle bitirir. Bir mikrobu alır sana getirir bir şırınga bitti. Bedava iğneci. Nerede bulacaksın? Ne yapıyor iğneyi geçiyor. Kanla bulaşıyor hastalıklar dikkat edinize gerek. Şaka burada dalga geçmiyorum ciddi konuşuyor. Bir sivrisinek adamı öldürür. Allah dilediği zaman. Sen kimsin ya? Topal sivrisinek burnunun deliğinden girmiş haber yok bir de baktığı ki kafasında vızvız vız ediyor. O beyni düşünün o nazik damarlar hassas ince kılcal damarlar o beyindeki sinir uçları bir insanın beyninde öyle bir toplu damar kümesi var. Küçük küçük, ince ince onları açsanız, birbirini ekleseniz, bütün dünyanın etrafını yedi kere dolaşıyor. Gazeteler tıp bilginleri bunu tespit etmiş resimleriyle. Bir insanın beynindeki tamarları açsanız, bohça gibidir o böyle açsanız birbirinin ucuna ekleseniz bütün dünyanın etrafını yedi kere dönüyor Allah o kadar tamar koymuş insanın beynine o ince tamallar o hassas tamallar o böyle elektrik çapmasından beter oraya sivrisinef değersen ne olur kardeşim sen havaya fırlarsın ya havaya fırlarsın ya girdin Emrut'un kafasına vız, vız vız vız vız vız vurun kafama diyor vurun Tokmakçılar tutmuş parayla, Allah adamın kafasına bak kendi parasıyla vurdur. Tokmakçı tutmuş kafasına böyle, biri kaldırıyor biri indiriyor. Vurun diyor, hanginiz çok vurursanız ona daha fazla para vereceğim. Vuranı daha çok seviyorum diyor. Çünkü vurdu mu rahat ediyor. Biraz durdukları zamanda sinek başlıyor, vzzz eyvah, vurun diyor. Vurdura vurdura kafasına tokmakları, beynize delendi bir topal sivri sineklen, keberdi gitti koca Nemrut, Allah ile harbedecek Allah'a ok atıyor serseri. Bunlara da tavsiye ederim, şerata düşmanlığı bıraksınlar. Kendilerini bir damla sudan yaradan Allah'a harp açmasınlar. Onları yediren içiren Allah'tır, afiyet veren Allah'tır, rızıklarını gönderen Allah'tır, yağmurlarını yağdıran Allah'tır. Bu Allah'a karşı gelinmez ya! O Kur'an ki, dünya ahiret saadetimiz onunladır. O Kur'an inkar edilmez ya! On hürmetini yiyoruz, içiyoruz, yaşıyoruz, geçiniyoruz elhamdülillah. Biz o veli nimetimizi nasıl teperiz ya? Rabbimize nasıl inzandan körlük ederiz onu inkar ederiz? Allahü Teala ve Hazretleri onları düştükleri bu zilletten hala eylese bir alçaklığa düşmüşlerdir ama bütün kabahat yine dönüp dolaşıp bize, bize uğramaktadır. Kabahat Samur'dan kürk olsa demiş kimse onu üstüne almaz ama ben onu üstüme alıyorum. Kabahat yine bendedir. Niçin? Benim gibi adamlar İslam'ı doğru dürüst anlatsaydılar, milleti dine davet etseydiler, gece gündüz yatmadan hizmet etseydiler, bu millet böyle şeriat düşmanı olur muydu? Demek ki yine kabahat hocalardadır. Din adamlarındadır. alim geçinenlerdedir. Bunlar niçin İslam'ı müdafaa etmediler? Bu millet şeriat nedir sorsam bilmez hale geldi. Böyle bir cahilliğe düştü. Hocalar neredeydiler? Siz de mesulsünüz, çünkü siz İslam'ı duydunuz, Kur'an'ı dinlediniz, bilmeyenler gibi değilsiniz. Siz kaç kişi İslam'a idâet ettiniz? Ya. Kaç kişiye şerahat şuuru verebildiniz? Bak adam, sohbetten çıktım, gelmiş kürsünün yanına seneler evvel, diyor ki, hocaefendi ben şimdi Müslüman oldum. Ben de zannediyorum Yahudi Hristiyanlığı da yeni döndü, diyorum adın Akop müydü, Müşon müydü diyorum ona. Yok diyor, ben Mehmet Mehmet'ydim diyor, ama şeriat düşmanıydım diyor. Müslüman geçiniyor, ama şeriat dedin mi, tüylerim diken diken oluyor diyor. Öyle, şu, şu anda Türkiye'de öyle insanlar yok mu? Sokakta böyle bir sarıklı görsün, bir sakallı görsün, tüyleri diken diken oluyor ya. Uçağa bineceğim, herif beni görmüş, arkamdan laf atıyor bana, ben duymadım. Duysam ne olacak, ben zaten geçerim, ben ona cevap vermem. Selamünaleyküm, la nebte gülce aleyvallah, işimiz yok, Ayet böyle söylüyor. Efendim, kıyafetimize takılıyor, sarığımıza, çakalımıza takılıyor. Bizim arkadaş da duymuş ona diyor ki, sen layık mısın diyor. Evet diyor, san diyor, susmasını bil diyor. Demokrasi var ya, hürriyet var ya, memlekette insan hakları var ya. O zaman susuyor, diye diye susuyor. Ne desin? Bu sefer layık elden gidecek. <gülüyor> Konuşursa demokrasi çiğneyecek çünkü. Duramıyor Elif ya. Duramıyor. Bir Müslüman gördü mü yoldan yola laf atıyor böyle. Yoldan yola laf atıyor. E nedir bu ya? Aynı millet, hepsi Müslümanım diyor bu. Ne rezal rezalettir. Ne felaketi milleti böyle kamplara böldüler, perişan ettiler. E madem Allah'a inandın, Kur'an'a inandın, bitti ya. E Kur'an'a inandın, şeriata inandın, aynıdır. İslam, iman, Kur'an, din, şeriat, Hepsinin manası bir, birini inkar, hepsini inkarı gerektirir. E bunu anlamayacak ne var? Bu kadar cahillik yapacak ne var? Bak adam ne diyor? Ben diyor, öyle İslam düşmanıydım ki diyor, adım da Mehmet, kendim de Müslüman bilirim. ama Türkiye'de ilk bomba konacak yer çarşamba İsmaila Camisi'ni bilirim diyor. Oraya bomba koymak lazım diyormuş bak, o kadar düşmanım diyor. Ama iki sohbete geldim diyor, İkisinde de tam mevzulara denk gelmiş demek. Allah adamı iman ettirecekse benim de her vazım değişiktir. Ama o konulara denk geldim ki diyor, şimdi anladım ki İslam şeriat, Kur'an bir. E peki şimdi diyor yeni imana geldim diyor. Bak adam o yaşa kadar kafir yaşadığını kabul edilecek, itiraf edecek şuura eriyor ya. Ve bugün o kardeşimiz seni de geçmiş, beni de geçmiş, kendi zengin imkanlarıyla medreseler açmış, tek başına talebeler yetiştiriyor. Bu adamdan Allah razı olsun, esas bunu getirenden Allah razı olsun. Çünkü bu adamı kim davet ettiyse, kim hidayetine vesile olduysa ona teşekkür ediyorum, asıl ona dua ediyorum. Siz, on senedir İzmit'e geliyorum, gidiyorum, kendinizi zor getiren adamlarsınız. Kaç kişiyi yola getirdiniz? Kaç kişiyi davet ettiniz? Benim kırklağım koptu şeriat demekten. Kaç kişiyi inandırabildiniz? E ben bu milletin hepsinin evini gezemem ki ya. Siz memursunuz, Allah'ın memurusunuz, mesulsünüz ya. Hepiniz çobansınız, güttüğünüz Allah size soracak ya. Karınız var, çoluğun çoluğunuz var, komşunuz var, ananız, babanız var, kardeşiniz var. Bunlar net ne itikattadır, ne ameldedir, ne yoldadır. Belki cehennem sürüşüne katılmıştır. Bunun elinden tutmak gerekmez mi? Gel bu tarafa denmek gerekmez mi ya? Onun için bu, bu vazifeyi yükledim sırtınıza. Allah taşımayı cümlemize nasip eylesin, dinine davetimizi daim eylesin ve tesirli eylesin ve hizmetlerimizi kabul eylesin ve şeriatın İslam olduğu şuurunda bu millete idraki nasip eylesin. Ah bu millet, bu millette cevher var. Siz zannetmeyin üst beş tane kendini bilmezin hareketlerinden Türk milletinin çoğu böyledir. Değildi. Elhamdülillah şu son senelerde milletimizin gözü epey açılmıştır Allah tam açsın inşallah bakın 30 sene evvel böyle bir yürüyüş yapılsaydı yer yerinden oynardı şimdi efendim kırtlaklarını yırtıyorlar ne oldu bin kişi zor topluyorlar çünkü bunlara uyacak adam da bulamıyorlar millet uyandı e bazıları da iki cami arasında ortada beynamaz kaldı onlar şimdi katılalım mı katılmayalım mı baştan bir katılalım dediler sonra naneyi yediler bütün dürgüye ayağa kalktıyorsunuz Siz nasıl dine düşman olacaksınız yok yok yok biz dine düşman olacak yerde yoğuz falan işte bunlar müzebzebine beyne zehalike. la ilahe ulai ve la ilahe ulai iki cami arasında ortada şeriatçıyım da diyemiyor efendim dinsizim de diyemiyor iki cami arasında ortada kalmış bocalıyor ne onlara ne bunlara yağ olmuyor? İşte bunlar sahtekarlardı. Asıl tehlikeli bunlardır. Şerera kar olsun diyenin bu memlekette tehlikesi yok. Niye kaç kişi ise rengi meydanda zihniyeti meydanda malı meydanda. Ama biz de müslümanız deyip de Şeraçıyıayım diyemeyenler. İşte onlar esas tehlike. İşte onlar esas tehlike. Onlar ortada bir zümre. Onlar ne yapacakları belli değil. Niye? Müslümanların reyini almak için efendim şeriatı inkar eden yürüyüşe katılamıyorlar. Sebep bin kere katılacaklar ama işte o zaman reyimiz düşecek diye korkuyorlar. Allah gazap edecek hiç umurlarında değil. Mesele milletin reyini almak, çalmak. Rabbim rızası için İslam'a inananlardan eylesin bizim gayemiz derdimiz ne değil rey değil bizim gayemiz makam değil mevkili değil saltanat değil rütbe değil bizim derdimiz Allah'ımızın rızası nerede biz orada Eser efendim milletten korkuna camiye geleceksin millet seni müslüman sansın diye Cuma kılacaksın ben de müslümanım diyeceksin ondan sonra şeracı mısın yok o nasıl oluyor ne periz ne lanetursusu o Bugün Türkiye'de en çok sevindiğim olay nedir? En sevindirici hadise, bugün bir milletvekilinin, bir bakanın, bir dekanın, neyse bir yetkilinin çıkıp da 60 milyona televizyon karşısında, efendim şeriat İslam demektir, bunu inkarın ne manası var diyebilmesidir. Bu çok büyük bir ilerlemedir. Bu çok büyük bir ilerlemedir. Şu memlekette Allah diyen hapsediliyordu, dikkatinizi çekerim, nereden nereye gelinmiştir. Allah demek suç igen, la ilahe illallah demek suç igen, ezan okumak yasak igen. ne hale gelinmiştir, bugün çıkılıp alenen ortalıkta İslam'ın lügat manası, şeriat, İslam eşittir, denebiliyor. Bu elhamdülillah bizim için bir terakkidir, bir ilerlemedir, Allah bunu tamama erdirsin inşallah. Bundan sonra küfür ancak noksanlığa ve zevale gidiyor inşallah. Bundan sonra İslam devamlı ilerlemeye ve galibiyete yürüyor ve hakimiyete yürüyor. Bunu Kur'an böyle ilan ediyor. Estaizu billah İnnelredine yuhaddû lallâhe aziz sadakallahu Allah ve Resulüne karşı gelenler düşmanlık edenler, harp edenler onlar en alçakların içerisindedir. Onlar da zerre kadar izzet şeref olmaz. Onlar zelil insanlar. Allah yazdı ki ezelde levi mabuzda elbette ben ve Resullerim galip geleceğiz. Allah çok kuvvetlidir, pek izzetlidir. Estaizu billah vel akıbetü lilmuttakîn güzel not sonuç ve netice kimindir? Allah'tan korkan, haramlardan sakınanlarındır yani dünya nereye gidiyor? zaten kıyamet alametlerinin küçükleri bitmiştir, büyükleri on tane büyükler beklenmektedir zaten biri başladımı çorak sövüğü gibi arkası artık gelmeyecektir yani dünya kıyamete doğru giderken Mehdi aleyhisselam beklenmektedir, Mehdi Hazreti Mehdi beklenmektedir İsa Aleyhisselatü Vesselam beklenmektedir. Ve gecenin, gündüzün girdiği her yere İslam'ın hakimiyeti beklenmektedir. İnne din la edhulü ala ma edhulü aleyhilleylu ve nehar şu din mübin İslam gecenin girdiği her yere girecek gündüzün girdiği her yere girecek Resulullah buyuruyor. O vadi ilahi, o vaad nebevi tahakkuk edecektir Rabbimiz de estaizu billah Lurih Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Şunların haline bakın ki, güneş gökte, dünyayı aydınlatıyor, bunlar da güneşten rahatsız olmuşlar. Efendim, sıcak gelmiş, terlemişler, ne yapıyorlar? Güneşe üflüyorlar ki sönsün diye. Bunlar onlardan daha ahmaktır. E senin üfrüğünle güneş mi söner? Allah da karar verdi ki mutlaka nuru tamamlayacağım diyor. Kafirler istemese de ben nurumu tamamlayıp dinimi hakim kılacağım. Çatlayın da patlayın. Ben vası ölümü Muhammed Mustafa'mı. Dost doğru yolla hak bir dille yolladım ki neticede onu bütün dinlere galip kılacağım. Müşrikler istemese de bunu yapacağım Allah'ım. Benim dediğim olur dünya benim Allah. Mülk benim, hüküm benim. Siz dediğiniz olmaz. Sen efendim kalkmışsın, Uludağ'a kafa vuruyor. külü kü, ne olmuş? Uludağ yerinden kaldı. Sen kafana yazık, kafan kırılacak Uludağ'a, ne olur? Tükürüğüne yazık, üfürüğüne yazık, nefesine yazık, kendine acı. Sen küreşi nasıl söndüreceksin? Olacak iş midir? Efendim kardeşlerim, 104 kitap böyle yazıyor. Zebur'da böyle yazıyor, Tevrat'ta böyle yazıyor, İncil'de böyle yazıyor, Kur'an'da böyle yazıyor ki neticede dünyaya dostlarım sahip olacaktır Allah buyur bunu duysunlar da boşuna yorulmasınlar estağidu billah ve lekadiketebena fizzeburi min ba'di zikri ennel erdaya rizuha ibadiyas salihun Yine neziha da min abidil ve ma illa rahmeten lil sonraca burada da yazdın ki dünyanın doğusuna batısına salih kullarım varis olacak şarka garba, iyi, kul, iyi kullarım, varis olacak, sahip olacak derdi ibadet olan toplumlara Kur'an'da büyük tebliğat ve duyurular vardır ya Muhammed biz seni sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere acıdığımız için gönderdik Allah sana acıdı peygamber gönderiyor sen o peygamberi reddediyorsun Allah sana acıdı Kur'an gönderiyor sen o rahmeti terk ediyorsun başına bela mı arıyorsun rahmetten çıkıp da lanete mi düşüyorsun ya niye bu acıldığını bilmiyorsun ya şeriat sana Allah'ın rahmeti gönderildi peygamber sana rahmet yollandı zaten sen niye bu rahmeti tepiyorsun ya yağmursuz kaldın mı nasıl bas bas bağırıyorsun deneden çıkmış balık gibi bacak vuruyorsun çirbuluyorsun aman yağmur yağsat işte rahmettir Allah'ın rahmeti Kur'an yağmurdan yağmurları yağdıran o Kur'an o Kur'an o şeriat ki yağmurlar on nürmetine yağıyor o senin rahmetindir o senin suyundur o senin nefesindir o senin hayatındır ya canındır ya Ruhunun ruhudur o Kur'an'ın bir adı nedir? Ruhtur. Necül? Ölmüş kalpler Kur'an'la diriliyor. وَكَذَٓا لِقَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا Habibim biz sana ne gönderdik? Ruh gönderdik. Bir yerde ne diyor? Şeraat gönderdik. Bir yerde ne diyor? Ruh gönderdik. Çünkü şeraat nedir? Ruhtur. Ne demek ruh? Ölmüş beden neyle canlanıyor? Ruhla canlanıyor. Ölmüş kalp neyle hayata kavuşuyor? Şeriatla hayata kavuşuyor. Kur'ansız bir kalp ölüdür. Şerahatsız bir toplum. Hepsi leştir, gebeştir ya. Hayat İslam'dadır. İman ve ameli salih edenlere, hayatı tayyip'e vaat ediliyor. Temiz hayat, taze hayat. Hani diyorlar ya, dürüst toplum. Tutturmuşlar şimdi bir, dürüst toplum. Dürüst deyin, cinsiz toplum demek istiyorlar. Ne, siz, sizinki dürüst olur mu ya? Dürüst toplum, temiz hayat, taze hayat, he? adalet, düzen, eşitlik, hürriyet, bereket, bolluk, rahmet, hepsi nerededir? Kur'an'dadır. Sizi yaratan Allah'ın dinindedir. Gelin ya, gelin. Gelin oturduğunuz dalı kesmeyin. Sen Allah'ın dinine beddua edeceksin. Kendin helak olacaksın. Sen enayi misin ya? Bunlara acil alın. Yani bunlara yine olalım, en mühimi de davetçi olalım, çağıralım çağıralım. İnşallah bir gün tesir edecek inşallah. Allah Celle Celaluhu bize de bu merhameti nasip etsin. Çünkü bizde de acıma hissi biraz az. Adam bakıyoruz cehenneme gidiyor, bir çekmede biz koyuyoruz. Olmaz! Olmaz! Adam düşmüş çamura başına basmayacaksın. Elinden tutup çekeceksin. Adam zaten inkara düşmüş ya. Bu adamı imana çağıracaksın. Allahu Teala cümlemizi dininin havarilerinden eylesin. Amin. Yardımcılarından eylesin. Davetçilerinden eylesin. Hizmetçilerinden eylesin. Amin. Daimun, mu'in, mucibes Şimdi biraz da 6 günler orucundan bahsedeceğim. Ondan sonra Mekke Medine'den de biraz haberler ve selamlar getirdim size tebliğ edeceğim inşallah. 6 günler orucu hakkında diyeceğim Rasûlullah'ın hadisidir Sallallahu aleyhi ve sellem men sâme ramadâne fümme etbâhu sitte min şevvâleke her kim ramazan ayında oruç tutar da peşinden şevval ayından ona 6 günde katarsa bütün sene oruç tutmuş gibidir şimdi bu içinde bulunduğumuz aynı aydır şevval ayıdır kaçıncı aydır? 10. aydır bundan sonra Zül ondan sonra zülhidce sene sonudur Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşıdır Allah kavuştursun nasip eylesin Efendi kardeşlerim bizim milletimiz gününü aynı şaşırmıştır bunlara sorsan Şevval bilmez Şubat bilir bunlar maaşlarını hangi ay alırsalar o ayı bilirler ve deseler ki Şevval'in onun da maaş alacaksın hepsi Şevval'i ezberlemiştir ama dinum dinarum dinleri dinarları olmuş Kıbleti şahın, kıbleleri karıları olmuş ahir zaman ümmetleri için şevval zülkade mevzubahis değildir onlar parayı hangi ay gün alacak o saati bilirler halbuki dinimiz neyledir gökteki hilalledir Şimdi Şevval ayı girmekle girmiştir? El-Haccü şurun malumat Haç ayları girmiştir. Haccın ihramına girmek isteyen bu günden gidip ihrama girebilir. Ramazanda hac ihramına girilmiyordu, bu ay Şevval'dir. Haç ayı iki buçuk ay, iki ay on gündür. Şevval zülkadir zülhidcenin onuna kadardır. Bak bu aylar dinimizin aylarıdır. Dinimiz bunladır. Orucumuz neyle? kökteki Ramazan ayıyla değil midir? He? Haccımız neyle? Kestiğimiz kurban hangi günde? Zülhicce'nin onuna göre değil midir? Bütün bunlar dinimizin hesaplarıdır. Allah'ımızın takdirleri ve ayarlarıdır. Bunları iyi bilelim. Ayımızı günümüzü tespit edelim. Şimdi 10. aydayız. Kıymetli haç ayına girmiş bulunmaktayız. ve ayda 6 gün nafile oruç vardır. Bunu tutanlar bütün sene oruçlu gibi olurlar. Çünkü Rabbimiz buyuruyor مَنْ جَعَابِ الْحَسَنَةِ فَلَوَ عَشْفُرَ Bir iyilik yapana kaç kat sevap vardır? En az on misli sevap vardır. Yani Rabbimiz kötülüğe bir ceza yazıyor. Tevbe edeni affediyor, tevbesinde duranın günahını sevaba çeviriyor. Ama iyilik tarafında bir hasene yapana en az kaç kat cevap veriyor? On misli veriyor. Bire on. Bu Vallahi Allah dilediğine kat kat veriyor, bile yüz bile yedi yüz trilyon katır trilyon. Vallahi rızık o hesap niyetine, ihlasına göre Allah dilediğini hesapsız rızıklandırıyor. Onun artık sonu hududu yok. Dolayısıyla 30 gün Ramazan'da oruç tutan ne yapmış oluyor? Bire ondan 300 gün oruç tutmuş oluyor. Altı günde şevvalden katan. 360 gün oruçlu oluyor. Zaten sene kaç gün? 365 size göre, güneş senesine göredir. Gökteki ay senesine göre sene 355 gündür. Arada kaç gün oynuyor? 10 gün oynuyor. Zekatımızın hesabı nereye göredir? Gökteki aya göredir. Kameri sene. Evet, seneyi kamerîye, seneyi şemsiye. Güneş senesi var, ay senesi var. Dinde hesap nereye göre? Ay senesine göre. Onun için ne diyoruz? 35 senede güneş senesine göre zekat verenler 35 senede bir sene zekatı borçlu kalırlar niçin 35 senede 10 günden 350 gün eder bir sene zekat vermemiş olurlar Allah onu ahirette sorar onun için hesap nereye göre kökteki hilale göre kameri seneye göre bu itibarla 6 gün tutan bütün sene oruç tutan gibidir efendim kardeşlerim şimdi ramazan bitti diye gevşemeyelim Farz oruç bitti, nafile oruç bitmedi. Ramazanda zekat bittiyse bütün sene sadaka bitmedi. Teravih bittiyse tehccüd namazı bitmedi. Efendim bütün farzların, vaciplerin neleri vardır? Sünnetleri, müstehapleri, nafileleri vardır. Bunlara ölünceye kadar devam edeceğiz inşallah. Ne buyuruyor Rabbimiz Tebarek ve Teâlâ? Habibine sallallahu aleyhi ve sellem. أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاَبُودُ رَبَّكَ حَتّٰى يَعْتِيَكَ yakin. Habibim Rabbine ibadete devam et ne zamana kadar? Ölüm sana gelinceye kadar. Ölünceye kadar namazdan, abdestten, zikirden, hayırdan ayrılmayacağız inşallah. Ramazan bitti diye geri kalmayacağız. Şimdi öyle insanlar vardır, Ramazandan sonra bir daha Ramazan'a kadar bir kere camiye girmez. Öyle insanlar vardır, Ramazan orucundan sonra bir gün oruç tutmaz. Halbuki bu çok yanlış olur. Çünkü ibadet ölünceye kadar devam etmelidir. Rabbimiz buyuruyor وَلَا يَزَالُوا يَتَقَرَّبُوا اِلَيَّ عَبِّلْ بِالنَّوَافِلُ حَتَّى اُحِبَّهِ Hadis-i Kutsiri'de buyuruluyor Kulum nafile amellere devam ettikçe bana yaklaşmakta da daim olur. Bana yakınlaşa yakınlaşa manen o dereceye gelir ki ben onu severim Allah buyuruyor. Ben onu sevdim mi tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, işiden kulağı olurum, gören gözü olurum. O benimle eşidir benimle gör artık okulun benden ayrılmaz Allah buyuruyor. Bundan dolayı nafileler insanı Allah'a yaklaştıran en yakın vesiledir. Estaidu billah ve ma'am valukum malahul ahladukum billeti tuqarribukum inda nazul fa illa men amena amil'saliha. Sizin mallarınızın çokluğu, evlatlarınızın bolluğu sizi benim yanımda manen yakınlık kazandırmaz. Ve sizi bana yaklaştırmaz. ''Ancak iman edip salih amel işleyenler, o ibadetleriyle bana yaklaşır, manen yakınlaşır.'' Allah buyuruyor Celle Şan'ı ve Celle Celaluhu. Nafileleri güzel yapalım. Ennafile hediyyetül müminin Rabbi'i, Nafile müminin Rabbisine hediyesidir. Felluhsine hadikum hediye vel yutayibha. Ey ümmetim Allah'a yaptığınız hediyeleri güzel yapın, hoş yapın. Kız istemeye giderken ne yapıyorsunuz? He? En iyi yerden gidiyorsunuz. Efendim en iyi kutuları gösterişli seçiyorsunuz, herif alsa bir kilo çikolatayı koysa poşete verse ya sen ne yapıyorsun bizi rezil edeceksin ya bunu kadife kutuya koy üstüne onlara sar kurdelasını bile ne yapıyorsunuz kıvır kıvır kıvırttırıyorsunuz neden gidilen yere önem vermekten değer vermekten geliyor poşete doldurup götürür mümüyorsun? pazardan almış gibi Evet, müminin nafilesi Rabbisine hediyesidir diyor Resulullah, güzel yapsın, yapsın. Allah'a yakışanını yapsın. Ama Allah'a yakışan amel birden çıkmaz, Rabbim fazl-ı keremiyle fazl kabul etmeye layıktır. Ama neye bakıyor? Kulum benim için nefede hakarlık yapıyor. Mesele nedir? Sen kendinde olan en iyisini Allah'a verebilmektir. Sende olanın en iyisini Rabbine tercih edebilmek. İşte burada Süleyman Aleyhisselam'ın karıncasının mevzusu geliyor. Süleyman Aleyhisselam insü cinnim peygamberi Öyle bir hükümdar ki dünyanın tek kralı Dünyanın doğusuna batısına dünya kuruldu kurulalı Dört kişi hakim oldu ikisi gavur ikisi müslüman Beşincisi de bu ümmetten olacak inşallah Dünyanın şarkına garbına hakim olan iki yavur birisinden vrut birisi buhtuna sardır. İki Müslüman birisi Zülkarneyn birisi Süleyman Aleyhisselam'dır. Beşincisi bu ümmetten gelecek Mehdi Hazretleri'dir. Evet. Beş tanedir. Beşincisi bekleniyor. Hadis-i Şerif'te böyle geliyor. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın huzurunda resmi geçip yapıldığı zaman karıncasından filine, insandan cinine hepsi elçilerini reislerini yolluyor. Hepsi hediyelerle işte kendilerine göre geliyor. Bir karınca da ne yapmış? Çekirge bacağını ağzına takmış, hediye getiriyor. Ça'at Süleyman <gülüyor> eyyem el ardı kambagate biricli caradetim kat canet fi fiha. Terannemet bi lisahil halikailatan inel hadaya ala miktari muhtihha. Derçale uhta ila el insan kıymeti kanet hediyetuked dunya ve ma fiha. Bak karınca çekirge bacağını zor taşıyor, bir çekirgeyi taşıyamaz, bacağını zor taşıyor, düşe kalka getiriyor, lisan haliyle şöyle mırıldanıyor ''Ey Süleyman, hediyeler hediye edene göre değerlendirilmelidir.'' diyor. Karınca bir laf sarf ediyor, profesörler çözmekten acizleniyor. Ne diyor karınca ''Hediyeler hediye edilene göre değil, hediye edene göre değerlendirilsin.'' diyor. Yani ''Ey Süleyman, ben sana ne hediye getireyim, senin kıymetinde sana hediye layık görecek olsam, dünya zaten senin ne getirebilirim? Ama ben sana kendimce en kıymetlimi getirdim, çünkü benim en kıymetli yiyeceğim çekirge bacağıdır diyor. Onun için bunu sana layık görüyorum. Şimdi burada bize büyük bir ders vardır. Bir insan tevhid namazı kılmakla, Aa, Ya Rabbi millet sabaha kadar yatıyor ben kalktım tevhid kıldım sen de benim kıymetimi bil tövbe ya Rabbi öyle mi demen lazım? Sen kalkıp sadaka verdin ya Rabbi millet cekat bile vermiyor ben bir de fazladan veriyorum ha ona göre davran bana böyle mi demen lazım? Sen ne terbiyesiz adamsın he ne diyeceksin ya Rabbi bende sana layık amel çıkmaz ama ben ne yapıyorum gece dörtte kalktım. Gece dörtte adamı yataktan çıkartmak için vinç lazım. Sen niye kalktın? Niye mi kalktım? Farz değil ama teheccüd namazı kılayım diye, Allah'ımı sevdim diye hediye yapmak için kalk Belki o kıldığının da çoğunu bana layık değil ama huzurun yok, huşuğun yok, tam beceremiyorsun. Sen nasıl Peygamber Aleyhisselam gibi mi kılacaksın? Sen Enbiya, Evliya gibi mi kılacaksın? Nerede iki rekat kılacaksın onda kırk kere dolaşacaksın ama olsun. Sen ne yaptın? Uykunu bana feda etti. Seniden sevgili varlığın neydi diyelim uykuldu onu terk ettin. Benim için ha ben sana göre ölçerim o işi. Bana göre ölçsem hiçbir yakışmıyor. Ama sana göre ölçtüğüm zaman uykulu terk etmek herkesin işi değil. Herkesin işi. Er 7 milyar insan var. Kaç kişi gece kalkar tereddütte sayarsın tane tane vilayetlerde bir tane çıkıyor bazı yerde yani. Onun için ne yaptın? sen evendim Zekatı bitirdim. E sadaka veriyorsun. Para çıkartmak Allah için o kadar zordur ki etinden et kopmaktan fenadır, cimriye sor cimriye, cimriye adam diyor ki biraz zekat veriyorum diyor ayağımdan et koparıyorum diyor, iki hafta hasta yatıyorum diyor adam, samimi söylüyorum, öyle zordur, para mal canın yongasıdır, adam canını veriyor malını veremiyor icabında. Bundan dolayı sen kalkmışsın ki ne yapıyorsun en sevdiğin para ne olacak 1 milyon 5 milyon yani senin 1 milyonun 5 milyonun Allah'ı mı abat edecek haşa Allah sana mı muhtaç yani senin verdiğin o Allah'a sadaka hediye ne olacak Bir milyon 5 milyon 5 trilyon versen ne olur Allah'a Allah zengin sen fakirsin yani senin verdiğinden Rabbimizin birşeyisi mi ilerleyecek Rabbimiz mi kar edecek haşa ee, o zaman ne diyorsun? Ya Rabbi benim en sevgili varlığım buysa ben bunu sana tercih ediyorum. Ben sevdiğim Allah'a veriyorum. E, Rabbin ne buyuracak? E, Kulun ben de sana göre bunu değerlendiriyorum. Madem ki senin en sevgilindir ben kabul ediyorum Allah buyuruyor. Onun için nafileleri güzel yapalım. Allah'a layık yapalım. Nafile borcumuz değil hediyemizdir. Dikkatinizi çekerim. Bir insan borcunu almayı mı sever, hediye almayı mı sever? Mesela 100 milyon sana borç verdim, sen getirdin 100 milyon bana borcunu ödedin, buna mı daha çok sevinirim, yoksa durup dururken getirdin 50 milyon hediye verdin, hangisine daha çok memnun olurum? Hediyeye ne için? O çünkü yoktan geldi, borç zaten benim paramdı döndü bana geldi, evet? Onun için Rabbimiz de farzlarımı sever, nafile veririm, farz zaten borcundur onu yapacaksın, nafile yaptın mı çok memnun oluyor Rabbimiz. Tabarak, evet, Adam da bana soruyor, Hocaefendi ne var, bu altı günleri de diyor, kazaya niyet edebilir miyim? Ulan ne cimri adamsın be! Altı gün nafile hediye yapacak, onu da borca katıyor. Yani neye benzer? Adam getirmiş 100 milyon, borcunu ödüyor, bir de diyor ki hediyem olsun diyor. Lan ne hediyen olsun, zaten borcum be! Bizim millet böyle illet. Adam kalkmış ne diyor? 6 günü de kazaya niyet edebilir miyim? Yahu zaten mübarek bir sene bir daha Ramazan'a kadar kazalarını tut ya 6 günü de ne soktun ki? Zaten 6 gün peş peşe tutmak şart değil. İster 6 gün sıralıdır, ister İster pazartesi, perşembe, eyyamı biz 13-14-15'ten tut. Sünnet günlerinde zaten ne ederse 10 gün eder ayda. Dolayısıyla 6 gün nafileden Allah için hediyeni yap. Ondan sonra kazan, borcun ise zaten öde bir sene yolu var. Nafileleri böyle ayrı olarak tutalım. Mesela kaza namazı olanlar, sünnetlerin nafileleri nasıl kılalım? Ayrı niyetle kılalım. Hem kazaya hem sünnete hem nafileye böyle karıştırıp efendim ifsat etmeyelim, amellerimizi iptal etmeyelim. Niyetlerimizi doğru becerelim. İnşallah bu orucada muvaffak olalım ve kabul olunalım inşallah. Ondan sonra gelelim Mekke-i Mükerreme'den, Medine i Münevere'den buradanca çok cemaatler beni Allah razı olsun orada yanımda bulundular orada oturur bir kardeşimiz ismini unuttum ama kendisini iyi tanıyorum o da bana çok hizmet etti Haceri lesfede soktu mültezem derdualara İzmit'ten cemaatim size selam gönderdi bütün İzmit'ten gelen oradaki kardeşlerimiz çok kardeşlerimiz orada kaldı neyi bekliyor haccı bekliyor 3 aylığına gittiler mübarek adamlar bizim Türk milleti kadar uyanık ve Türk milleti kadar İslam'a sahip bir millet görülmemiştir yani. Hakikaten şimdi ne dediler, kota dediler, Arabistan 60 bin verdi öyle mi? Şimdi gittiler ömreye 55 bin kişi hacca kaldılar, kota çıktı 120 bine otomatikman zaten, Türk milleti böyle yapar. Uyanık millet, Mekke'ye merak, Medine'ye merak, Allah Resulü'ne aşık millet. Ya. Kolay iş değil buradan gidip üç ay kalıyor haccı bekliyor Allah'ın kapısında Bu kolay iş değil Siz üç gün gidemezsiniz be Karı bırakmaz Çalık çacık var hocam hem de var iş var Sizi gidiler sizi kolay mı ya Üç ay git bakalım Adam gitti Ramazan'da haccı bekliyor onların duası kabul Şimdi oradan bize selam yolladılar size dua ediyorlar İzmit cemaatına bütün cemaatlara Elhamdülillah Adapazarı'ndan öyle çok kardeşlerimiz Bütün Mekke, Medine doldu Türk Son bayramdan sonra hepsi döndüler Mekke'ye haccı beklemek için bir daha Medine'de kalamıyorlar bir tavafa giriyoruz yarıdan fazlası Türk sanki İzmir cemaat her taraf cemaat olmuş ya bu bizim Müslümanlar çok maşallah elhamdülillah dinine sahip Allah saylarını artırsın nazardan muhafaza etsin Türk yetkilileri de görüşmüşler, su hükümeti de müsaade etmişti. inşallah bu sene rahat edecekler ve bir ikraç, bir sıkıntı çekmeyecekler inşallah. Hacçı bekleyecekler. Bize de nasip olursa orada kavuşuruz. İnşallahurrahman. Buradan gittiğimiz gibi Cuma gecesiydi. Medine'ye indirdik, Mekke'ye ömreye gidelim diye sabah ettik. Yani Cuma günü, Ramazan'ın da orada son günüydü bir Ramazan ömresi nasip oldu, yetiştirdik. Cuma saatinden evvel bitirdik. Evet, Rasulullah buyurdu ''Umretun fi ramazan taadilu haddetemmei'' Ramazanda bir ömre yapmak benimle beraber bir hat yapmak kadar sevaptır. Bak, Peygamberin haççı kadar sevap, beraber. Bir kadın geldi ya Rasulallah, ben haççı kaçırdım seninle, çok üzülüyorum. Rasulullah Efendimiz kaç kere hat yaptı zaten, bir kere hat yaptı. Onu da kaçırmış kadın yanıyor. Rasulullah Efendimiz ne buyuruyor? Ramazanda ömre yap, benimle hacca yetişirsin diyor. Onun için Ramazan ömresine biz bir günde kalsa gidiyoruz, değer veriyoruz. Ramazan-ı Şerif ömresinde Merve Tepesi'nde sahi bitirdiğimizde yaptığımız duamızda, ömre kime hediye ettik? Cemaate hediye ettik. Yani hepinize bir Ramazan ömresi sevabı edin. E, Hoca Efendi derge hediyetine sana ne kaldı? İşte o zaman esas bana kar kaldı, çünkü ben kendime yapsam karantisi yoğurdu Cemaate hediye edince Rabbim fazl keremiyle beni de unutma. E Hocam efendi bir ömre bu kadar adama yeter mi? E, Resulullah efendimiz veda haccında yüz deve kesti, bir deveyi yatırdı. Bu kurban kesemeyen ümmetimin niyetine olsun dedi. Yeter mi? Allah zengin mi, cömert mi, verir mi? Verir. Ramazan ömresini size hediye ettik. Cuma'yı kıldık, Mekke'den hareket ettik. Tekrar Medine'ye geldik, bayram gecesi Medine-i geçirdik ve bayram sabahı Rasulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan sonra selamlarınızı verdik, bilvekâle, Rasulullah Efendimiz'in bayramdan tebrik ettik. O haydir, diridir kabrinde işitiyor, görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok âlimler ve birçok veliler bizzat naklediyorlar, biz Rasulullah'ın huzurunda kabrinin yanına gelip selam verince aleykesselam dediğini duyuyoruz diyorlar. Vallahi böyle kitaplar dolu, duyanlarla dolu ama sen duyamıyorsan kulağını yıkattır. Kulağın tıkalıysa benim gibi, benim gibi mühürlüyse damgalıysa Allah açar inşallah. Ben bir şeyden anladığım yok ama imanım çok sağlam inanıyorum ki duyuyor çünkü hadiste ne buyuruyor hangi müslüman kabrimde selam verirse cevabını veririm ruhumu Allah bana geri verir diyor ya bu hadis Ebu Davud hadisidir sahiptir. e şimdi İzmit cemaatinin selamı var ya Resulallah diye kabrinde bir iki metre aramızda var huzurunda yüzüne selam verdik duymadı mı zannediyorsunuz e cevabımızı da o veriyor zaten benim haberim yok ki ama ne buyuruyor uzaktan gönderilen meleklerle ulaşır, kabrimin başında verileni kulağımla işitirim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayıdır ki, selamlarınız yerini bulmuştur, vekaletiniz yerine getirilmiştir. Elhamdülillah! Ondan sonra bayram gecesi Bedir şehitlerine ziyaret nasip oldu. Bu zamana kadar o kadar gittik, hiç Bedir'e gidemedik. Bedir, 170 yetmiş kilometre mesafededir Medine'ye. Uzak ve polis kontrolü de vardır yasak, dediler gitmeyin geri döndürüyorlar, biz dedik gidelim bakalım o niyetle çıkalım, çıktık polis kontrollerinde baktık hiçbir polis polis yok, kapılar açık, boş geçti, elhamdülillah Bedir'e vardık, o dağlar arasındaki vadi gece saat 1'de 2'de o vadiye ki 5000 melek indi o vadiye, Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor, es ve laqad nasarakumullahü bi Bedr ve entum edillah siz zeliliken Allah size Bedir'de yardım etti 313 kişiyi binlere hakim etti galip etti Ya Rabbi bugün de Müslümanlar bu zillet içerisinde sen acil yardımından husretinle tayid eyle ya Rabbi Bunun üzerine 3000 melek müjdelendi Beş bin melek hepsi sarıklarıyla indi Allah buyuruyor Haa beş bin melek Hazreti Ali Efendimiz sonradan anlatıyor da Şimdi Bedir'de olsak Hangi yardan dağın yarığından melekler indiler Bir gürleme ile beraber o yarığı size gösteririm diyor Sahabe öyle gördüler o melekleri Sahabe ne diyor Kılıcı çektim önümdeki gavurun kafasına hedef aldım diyor Ben vurmadan kafası yere düştü Anladım ki melek benden evvel vurdu diyor Rabbim böyle gösterdi. O bedirgi 70 yavur orada geberdi, Ebu Cehil de oradan alları dikti. Küfrün nalı orada koptu. İslam orada yüceldi. Evet 313 kişi bedir ehli orada 14 şehit verdi. 14 şehit. En üstün şehitler İslam'da bedir şehitleri. O mübarekleri ziyarete hususu gittik. Dualar yapalım diye. Çünkü Allah'ın huzurunda dualar kabul olur, çünkü onlar diridirler, Kur'an-ı Kerim tabiriyle. Evet, onlar şehit olunca münafıklar dedi ki, ya yazık oldu adamlara, dünyanın yemesini içmesini kaçırdılar dediler, bu sahtekarlara bak. Adam cenneti kazanmış, herif ne düşünüyor, münafık, sahtekar çünkü, dünyaya inanmış, ahirete inanmıyor. Bunun için Rabbimiz ne indirin? amwat, <Sessizlik> <Sessizlik> Sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Asıl diriler onlardır. Siz anlamıyorsunuz yanlarına vardık, 14 şehit sanki bugün yatmış, taptaze dur. Şimdi Rabbim ne buyuruyor? Asıl diriler onlardır. Rasulüne buyuruyor, kıyamete kadar kendilerine selam verene şehitler cevap verirler. Diri. Bir de gece başladı horozlar ötmeye, dedim kabul saatine rastladık inşallah. Çünkü Rasulullah buyuruyor, horoz öttü mü edin çünkü melek görüyor, dua edin, kabul görüyor. Eşek anırırsa ahuzu çekin çünkü şeytan görüyor. Horozlar gecenin birinde ötüyor Bedir'de. Şehitlerin yanında yarım saat kaldık, sizi de dualara kattık elhamdülillah. Oradan Uğud şehitlerini ziyareb ettiğimizde Hz. Hamza Seyyid-i Şehitlerin efendisi Esedullahi ve Esed-i Allah'ın aslanı, Rasûlünün aslanı 70 şehitle beraber Musab ibn-i yanında yatıyorlar Evet, Uhud dağı, Cennet dağının dibinde O zaman sel geliyor, sel onların mezarlarını açıyor Her birinin başı bacağı çıkıyor dışarı tat taze yeni konmuş gibi Seneler sonra, asırlar sonra Çünkü onlar diridirler Sonra onların mezallarını öne alıyorlar, Hz. Muavi zamanında, ta kaç sene sonra vefatlarından Cebel-i dediğimiz okçuların mevzilendiği daha yakın, şimdiki ziyaret ettiğimiz yer tahtan bayağı mesafede çekiliyor, öne doğru alınırken, mübarekler gömülürken, bir tanesinin vücuduna kürek değiyor da kan fışkırıyor. Kanları bile dönüyor. Devri daim ediyor. Aynen diri duruyorlar. Tefsirler yazıyor bunu. Bütün tefsirler yazıyor. Rabbimiz buyuruyor. Estaizu billah vela tehseven ellezine kutilun fil sebilillahi emrata vel ahya Onda öldürülenleri ölüler sanmayın. Asıl diriler onlardır. Onlar yemekleri kaçırmadı. Esas Rablerinin yanında yediriliyorlar. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların hafzalesinde cennette kandilden kandile uçuyorlar. Şey, yeşil kuşlar ne demek? Nasıl ki tayyareler var. 500 kişi alıyor içine değil mi koca tayyare? Allah'ın öyle yeşil kuşları var. Zaten tayyare modelini kuştan almış. Kuşları var Allah'ın büyük, işte o kuşların hafsalesinde cennette uçuşuyorlar, şehitlerin ruhları. Hazreti Caferi Tayyar, duymadınız mı? Hz. Ali'nin biraderi Cafer isminde, Tayyar dendi ona, uçuyor, Tayyar. Tayyare ne demek Tayyare? Uçak demek değil mi? Tayyar niçin dendi Tayyar? Resulullah buyuruyor, Cafer'i cennette gördüm, iki kanat takmış Allah, uçuyor. Kandil, kandile dolaşıyor o şehitler. Ya elhamdülillah onların ziyaretlerinde selamlarınızı verdik, dualarınızı yaptık, aynen bizimle beraber inşallah ayrı kayrı tutmadık. Ondan sonra Hz. Osman'ın huzuruna yanına kadar gidiliyor mübarek. Hey halife, o büyük halifenin yanında o da ne büyük şehittir o, dualar yapıldı, analarımız hepsi ziyaret edildi, dokuz anamız Medine'de Cennetül ül Bekir'de, Hatice Cennetül Cennet-ül ayrı ziyaret edildi. E, Meymune anamız Mekke yolunda ayrı ziyaret edildi. Hep analarımıza selamlarınız, dualarınız iletildi elhamdülillah. Resulullah Efendimiz'in kızları, Resulullah Efendimiz'in oğulları, Fatıma anamız radıyallâhu anhâ, Hz. Abbas amcaları, Ehl-i beyt -i Manları, ve Efendimiz'in halaları, süt annesi Ali Mevalidemiz ve Rasulullah'ın oğlu İbrahim ve Rasulullah Efendimiz'in on bini aşkın sahabeleri, hepsi Cennetül Bekir'de ziyaretleri yapıldı bayram sabahlarında, elhamdülillah. Ve sizlere o huzurlarda dualar yapıldı. Dünyadaki en faziletli mezarlık Cennetül ül Bekir. El-Hücûnü ve Bekir. وَيُخَذُوا بِعَطْرَافِهِ مَا وَنْزَرَانِ فِي cennet. Medine Mezarlığı ile Mekke Mezarlığı mahşerde çarşaf gibi iki ucundan tutulup içinde ne varsa cennete atılacaktır buyuruyor مَا تَبْعَدْنِ حَرَمَيْنِ فَقَدْ كَانَ amina. Haremeynde ölen azaptan emin olur İmanı var ise kurtulur İmanı yok ise zaten ne olur? Cesedi nakl olur Ya Amerika'ya ya, ya Rusya'ya bir yere gönderir Allah meleklerle onları oradan uzak eder def eder. Onun için beş vakit duamız Allah'ın var züknif şehadeten fil Ya Rabbi bize yolunda şehitlik nasip eyle ve de'al mevtif veled-i rasul ölümümüzü rasulünün meldesinde nasip eyle. Çünkü buyuruyor, orada ölene şefaat ederim, şahitlik ederim. Ama üzülmeyelim, neden? Çünkü nerede ölürsek ölelim, yeter ki Allah yolunda ölelim. Zira işte Halid-i Zedeb-i Ayyübel İstanbul'da ölmüştür. 10 bin sahabe Medine'de gömülmüş, yüz bin sahabe Afrika'ya kadar yayılmış. Sebep, mesele Medine'de kalmak değil, mesele dine hizmet ve bütün ümmete davet ulaştırmaktır. Onun için Allah'ın dinine, Habibinin sünnetine hizmette yaşayın, davette ölün, nerede ölürseniz ölün. Allah Resulüyle haşt eder, beraber eder inşallah. Efendim kardeşlerim oradan tekrar Mekke'ye döndük bayramın üçüncü gününden sonra bir hümre daha nasip oldu beş gün kaldık ama beş senelik iş oldu yani başka zamanlar bir ay kalıyoruz yan gel yatıyoruz şimdi çok iyi, bereketli oldu ve Mekke mükerremede yine mültezem ki Kabe'nin kapısı ile Hacer-i arası iki kişi zor sığıyor, polis orada duruyor Hacer-i başında adamı çekiyorlar, işte bu İzmit'ten olan kardeşlerimiz arkamda durdular engel oldular milleti ev çekiştirmeden, bizi oraya soktular orada bir iki dakika duralım derken yarım saat nasip oldu kaldık orası çok küçüktü mültezem, Rasulullah'ın yüzde yüz dua kabul olacağını hadiste vaat etmiştir ve niyet ettim ya kendime çok dualarım var dedi dedim olur belki çekerler geri şimdi biz önce cemaata yapalım bir de onlara söz verdik sonra bize yaparız sizin dualarınızı yaptık Hacer-i Lesved'i elhamdülillah evet Resulullah burada hacer Allah'ın sahâli mesabesindedir dünyaya onu yolladı cennetten indirdi kullarıyla onunla musa ediyor hacer -i i öpen Allah'ın kudret elini öpmüş gibidir orada da dualar nasip oldu elhamdülillah altın oluğun altı hatim denen o mermerin içi Kabe'nin içidir orada uzun kalmak zaten daha kolay dualarımız yapıldı elhamdülillah Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem men bil bilmedîneti galfena mâ selekna <Sessizlik> ve la vâdiyâ illa hummânâ Medine'de arkamızda bir takım insanlar bıraktık ki cihada çıktık Hangi vadiden geçtik, hangi yerde durduk, ne yaptıksa, onlar bizimle beraber oldular. Niçin habese udur? Çünkü onlar özürlerinden sebep geri kaldılar. Şimdi biz de onu diyoruz. Sizin hepiniz sağlığınız, para imkanınız olsaydı Ramazan'da ömre yapar mıydınız? Ziyaretleri hep yapar mıydınız? yapardınız. Niçin gelemediniz? Kiminizin vakti yok, kiminizin izni yok, kiminizin parası yok, kiminizin sağlığı yok. Ha, demek ki siz özrünüzden geri kaldınız. O halde ne oldu? Niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlı oldu. Niyetinizle neredeydiniz? Biz nerede adım attık? Siz de bizimle beraberdiniz. Onun için şair ne güzel söylüyor. Ya ahiline ilel el hatiq ilekad Sırcüm cüsûmen ve sirna ne'nü ervâhâ Ey Kabe'ye gidenler Siz bedeninizle gittiniz Biz de ruhlarımızla geldik diyor Onun için sizler hep elhamdülillah Ruhlarınızla oralardasınız Niyetinizle oralardasınız Allah mahrum etmesin Celle şanü celle celalu. Efendim kardeşlerim Demek isterim ki Manevi bir şirketteyiz Bereketteyiz Bu rahmetten bu şirketten Ayrılmayalım. Ne demek isterim? Biz sizle Allah için kardeş olduk. Biz sizi ahiret kardeşliğine seçtik. Siz de bizi ahiret kardeşiniz olarak kabul ettinizse, bu manevi kardeşlik ana baba bir kardeşlikten ileridir. Soruyorum cemaatteki. Siz ana bir baba bir kardeşinizi bazen 6 ayda bir senede ancak görüyorsunuz. Öyle diyorlar. Ben de öyle görüyorum. En yakın akrabalarımı bir senedir görmediğim var. Ama beni ne kadar görüyorsunuz diyorum haftada bir, on beşte bir görüyorsun. Niçin ben sizin e, neyiniz oluyorum ki beni bu kadar daha fazla görüyorsunuz? Demek ki ben sizi Allah için o kadar seviyorum, siz de beni Allah için kardeş etmişsiniz. Belki anadan babadan ileri geçirmişsiniz ki icabında insan anasını ayda bir görüyor, ahiret kardeşini namazda cemaatta devamlı görüyor. Çünkü bu manevi kardeşliktir. Bundan ayrılmayalım. Burada ne var manevi hisse var. Ben dua yapıyorum sen ortak, sen namaz kılıyorsun ben ortak. Niçin? Allah ahirette bizleri beraber edecek inşaAllah. Estaizu <gülüyor> billahi <gülüyor> evmeye firrulmeru mine ve ummi ve ve beni Mahşer günü kişi kardeşinden kaçacak, anasından, babasından, karısından, erkek evladından kaçacak Allah buyuruyor ama ahiret kardeşine koşacak, sevabını ulaştıracak ve şefaatçi olacak. Onun için ahiret kardeşinden ileri bir dostluk yoktur. Bakın dünyada bu kadar insanlar, içki başında dost olanlar, kumar masasında arkadaş olanlar, ne kötü yollarda toplaçanlar. Onların dostlukları ne olmaz? Sürmez! Dünyada bile ne olur? Bakarsın kumarı kaybeder, kalkar onu masada öldürür. Bakarsın içer olur, şişeyi kafasına geçirir. Bu dostluklar biter tükenir. Bak ne diyorum, Anam baban mahşere kadar dost olsa Kıyamet günü o bile kaçıyor, haklarından, hukuklarından, birbirinden uzaklaşıyor. Ancak Allah için sevişenler birleşiyor. Allah birbirini rızası uğrunda sevmeye muvaffak eylesin. İlâ şerefin nebili ve âliye ve sahâbü ve şâhînâ v'lâ rammâd